Merhaba, Artvinlilerin 1987'den bu yana yaşam alanlarını korumak ve doğal varlıklara sahip çıkmak amacıyla maden faaliyetlerine karşı yürüttükleri mücadele, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Artvin heyetini kabul etmesiyle yeni bir aşama kaydetti. Cerat Tepe, kurtulmalı sürecin takipçisiyiz. Artvin'deki mücadeleyi büyük bir özveriyle sürdüren Yeşil Artvin Derneği ile dirsek teması içinde çalışıyoruz, dedi Tema Vakfı Yönetim Kurulu. Başkanı Deniz Ataç ve şöyle devam etti. Biz Cerah Tepe'nin kurtulmasını istiyoruz. Artvin halkının Yeşil Artvin Derneği'nin önderliğinde yaşam hakkına sahip çıkması için dün sayın başbakanın Artvin heyetini kabul etmesiyle çok önemli bir aşama kaydedildi. Türkiye'de her konuda olduğu gibi çevre mücadelesinde de artık birbirimizin söylediklerini dinleyip isteklerini duymaya çok ihtiyacımız var. Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu'nun liderliğinde mevcut hükümet çok değerli iki önemli adım atmıştır. Bunlardan ilki sivil toplumu muhatap almalarıdır. Kabul ettikleri heyette Yeşil Artvin Derneği'nin yanı sıra üç partinin yani AKP, CHP, MHP'nin il başkanlarının ve Artvin'deki diğer sivil toplum temsilcileriyle akademisyenlerin bulunması son derece önemlidir. İkinci önemli adım ise hukuki süreç devam ettiği sürece maden faaliyetlerinin durdurulmasıdır. Biz her iki adımın da çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Devam eden süreçte Artvin halkının eski huzuruna kavuşmasını ve projenin tamamen iptal edilmesini umuyoruz. Süreci yakından takip etmeyi sürdüreceğiz diye konuştu. Artvin toplumsal uzlaşmanın simgesi olsun çağrısında bulundu. Artvin Cerattepe'de çıkarılması planlanan madenle ilgili tartışmalar gündemin önemli tartışma konusu olmaya devam ediyor. Ankara'da yapılan bir görüşmeden önemli bir bilgi geldi. Bu da Başbakan Davutoğlu ile görüşen heyette yer alan Artvin Belediyesi üzerinden paylaşılan bilgiye göre Cerattepe'de madencilik faaliyeti durduruldu. Başbakan Konya'daki 42 tesisin açılma töreninde Cerat Tepe ile ilgili konuştu. Doğal varlıkların korunmasının Tema Vakfı açısından tamamen siyaset üstü bir konu olduğunu vurgulayan Deniz Ataç. Ülkemizdeki tüm doğal varlıklarımız gibi Artvin'in de gelecek kuşaklara tüm zenginlikleriyle bırakmak hepimizin görevidir. Artvin'in doğal varlıklarının yeraltı kaynaklarından çok daha değerli olduğunu düşünüyoruz. Artvin doğasının... Korunması halinde ülkemizin ekonomik gelişiminde yeraltı zenginliklerinden çok daha fazla değer katacağını inanıyoruz dedi. Artvin Cerattepe'de maden arama faaliyetleri için hukuka aykırı olarak işleyen süreçte ağaçların kesildiği ve bölgede usulsüz olarak inşaat yapıldığı bilgisi ülke gündemindeki yerini korumaya devam ederken Bozcaada'da anlamlı bir etkinlikle yeşile sevgi gösterildi. 25 Şubat Perşembe günü adadaki bal ormanına 5000 bin asma fidanı dikildi. Bal ormanındaki tüm elektrik ihtiyacı yenilenebilir enerjiyle yani güneş panelleriyle sağlanıyor. Gökçeada, Bozcaada tarımsal kalkınma ve iskan projesi kapsamında gerçekleşen etkinlikte Bozcaadalı bağcılara... 20 bin asma fidanı dağıtıldı. Sabah saatlerinde Bozcaadalı bağcıların ve halkın katılımıyla gerçekleşen fidan dağıtma ve bilgilendirme toplantısına Kaymakam Abbas Yeşilkuş ve Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz da katıldı. Bağcılara fidanların dağıtımından sonra Bal Ormanı adı verilen bölgeye 5 bin asma fidanı dikildi. Daha önceden dikilen 15 bin fidanla birlikte birkaç yıl sonra alandaki ağaç sayısının 20 bin civarında olacağı belirtiliyor. Bozcaada İlçe Tarım Müdürü Hasan Öz, alandaki fidanların sulaması damla sulama sistemiyle gerçekleşmekte. Bu sistemin çalışması için gerekli enerjiyi güneş panellerinden sağlıyoruz. Hem doğayı koruyoruz, hem de ağaç dikiyoruz şeklinde açıklama yaptı. Bozcaada'da eğitim gören tüm öğrencilerin katıldığı dikim işlemi sonrasında fidan dikimine gelenler hatıra fotoğrafında bir araya geldi. Dikim işlemine katılan Kaymakam Abbas Yeşilkuş'ta öğrencilerin her biri kendi ağacını dikti, onlara isimli verdi. Ormanın ağacın, yeşilin faydasının ne olacağını çocuklara aşılamak istedik. Onların gözlerinde bu sevgiyi gördüm. Hep birlikte yemyeşil bir bozca adı için el birliğinde çalışacağız. Bir ağaç, bir insan, bir nefes diye konuştu. İsveç Enerji Bakanı İbrahim Baylan İsveç, 2030'a kadar petrole ve fosil yakıtlara bağımlılığını tamamen sona erdirmek için büyük bir yol kat etti, dedi. Fosil yakıtlara bağımlılığı sonlandırma ve yenilenebilir enerji üretme konusunda değerlendirmede bulunan Baylan, 2030 yılına kadar fosil yakıtlara bağımlılığı sonlandıran dünyadaki ilk ülke olma yolunda önemli adımlar attıklarını kaydetti. Baylan, biyoyakıtlar ve alternatif enerji kaynakları ile ilgili son yıllarda önemli bir mesafe kat ettik. Yenilenebilir enerjide hidroelektrik, jeotermal, rüzgar enerjisi, orman atıklarından üretilen enerji ve deniz dalgalarından üretilen enerji sayesinde 2030 yılına kadar fosil ve petrol yakıtları son vermeye hazırlanıyoruz diye konuştu. İsveç'te 10 nükleer santral olduğuna dikkat çeken Baylan, 10 santralden 4'ünün 2020 yılına kadar kapatılacağını ifade etti. Baylan, geri kalan 6 nükleer santralin ise mecliste bulunan partilerden kurulacak bir komite tarafından ...incelemeye alınarak takip edeceğini söyledi. Baylan Fransa'nın başkenti Paris'te 200 ülkenin katıldığı iklim konferansına da değinerek... ...bu benim konum değil ama Paris'te varılan anlaşma gereği artık bütün ülkelerin yenilenebilir enerji üretimine hız vermesi lazım. Eğer küresel iklim değişikliğinin önüne geçilmek isteniyorsa artık petrol aramanın sonlandırılması lazım. Aksi halde varılan anlaşmalar lafta kalır diye konuştu... İsveç ve Türkiye'nin enerji pazarlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Baylan, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide özellikle hidroelektrik, jeotermal ve rüzgar enerjisi konusunda mükemmel bir potansiyele sahip olduğunu hatırlattı. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.